Bismillahirrahmanirrahim. 712 Haris bin Yazit'ten Bir kul mümin bir kadını çocuğu konusunda sevindirirse koşkusuz Allah da onu kıyamet günü sevindirir. 713 Ebu Malik el-Eşariden Ali sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince yüzünü insanlara çevirdi ve ey insanlar dininiz, ahlediniz ve bilininiz ki kuşkusuz Allah'ın peygamber ve şehit olmayan Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ın nebesi, peygamber ve şehit olmadıkları halde peygamberlerin ve şehitlerin Allah'la beraber olmaları ve ona yakınlıkları nedeniyle gıpta ettikleri insanlardan olan bu insanları bize anlat, tarif et ve şekillendir buyurdu. Bedevilerin sorusu üzerine Ali selatü vesselam'ın yüzü aydınlandı. Onlar insanların bilinmeyenlerinden ve kabilelerin gariplerindendir. Onların Aralarını akrabalık bağları birleştirmemiş. Allah için birbirlerini sevmiş ve onun için samimi dostluk kurmuşlardır. Allah kıyamet günü onlar için nurdan minberler koyar ve onları üzerlerine oturtur. Onların yüzlerini ve elbiselerini nur kılar. Kıyamet günü bütün insanlar korkar. Onlar korkmazlar. Onlar hiçbir korku duymayan ve üzülmeyecek Allah'ın dostlarıdır. 714 Muaz bin Cebel'den Ali Sallatu Vesselam Allah'ın celalinden dolayı birbirini sevenler onun gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı bir günde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenirler. 715 Şura bil e bin es-Sant'tan Amr Abse es-Sulemi'yi çağırdı ona Ey İbn Abbas. Ali sallallahu aleyhi ve selamdan işittiğin ve kendisine ilavede bulunmadığın ve senden başka bir kimsenin de Ali sallallahu aleyhi ve selamdan işitmediği bir hadisi söyler misin dedi. O da şöyle dedi. Ali sallallahu aleyhi ve selam efendimiz şöyle dedi. Allahu Teala şöyle buyurdu. Benim sevgim benden dolayı birbirini sevenler için gerçekleşti. Benim sevgim Benden dolayı birbirini ziyaret edenler için gerçekleşti. Benim sevgim benim yüzümden birbirine yardım edenler için gerçekleşti. Benim sevgim benim için birbirini seven ya da birbirine ilgi gösterenler için gerçekleşti. Benim sevgim benim için birbirini seven ya da birbirine ilgi gösterenler için gerçekleşti. Benim sevgim Benden dolayı birbirine bol bol verenler için gerçekleşti. 716 Ebu Zer'den Ey Allah'ın Resulü! Bir adam Allah için çalışıyor. İnsanlar da onu seviyor. Böyle birisi hakkında ne dersiniz diye sordu. Ali Selatü vesselam efendimiz bir müminin müjdesinin Kıyametten önce hemen gerçekleşene nedir buyurdu. 717 NS'ten Çöl halkından bir adamın gelip Ali Sallatu vesselama soru sorması hoşumuza giderdi. Bir gün bir bedevi geldi. Ve Ali Sallatu vesselama "Ey Allah'ın Resulü, kıyametin kopması ne zaman?" dedi. Namaz ve kamet getirildi. Ali Sallatu vesselam kalktı, namazı kıldırdı. Namaz bitince soru soran nerede dedi? Bedevi "Benim ey Allah'ın Resulü" dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem "Kıyamet için ne hazırladın?" dedi. Bedevi "Kıyamet için çok miktarda büyük namaz ve oruç hazırladım. Ancak ben büyük namaz ve oruç hazırlamadım. Ancak ben Allah'ı ve onun Resulünü severim." dedi. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiği ile beraberdir buyurdu. Enes şöyle dedi. Müslümanların İslam'dan sonra bu habere sevindikleri kadar hiçbir şeye sevindiklerini görmedim buyurdu. 718 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu. İslam içinde iki kişi birbirini sevdiği zaman onların arasını ancak ikisinden birinin işlemiş olduğu ilk günah açar. Evet kardeşlerim. Müslümanlar birbirini sevdiğinde demek ki ayrılmaları kişinin işlediği günahla oluyor. 719 Ayşe annemizden. Ey Allah'ın Resulü. İki komşum var. Hangisine hediye vereyim diye sordu. Allah'ın salat ve selam kapısı sana en yakın olana buyurdu. 720 Ebu Seleme'den Hicreti terk etmek büyük günahlardandır buyurdu. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz Abdullah bin Amr bin Osman'a biz bunu işitmedik dediler. Ebu Seleme sustu. Bunun üzerine bir adam kalkıp giderken niçin susuyorsun diye sordu. O da Ali bin Ebu Talib şöyle derdi. Muhacirin hicret edenin geriye vatanına dönmesi büyük günahlardandır buyurdu. 721 Mümin 15'den. Ey insanlar! Birbirinize merhamet edin. Çünkü ben Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu kulaklarımla işittim. Müslümanlar tek bir fert gibidir. Onun organlarından birisi acı çektiğinde vücudunun diğer kısımları da onun acısına ortak olur buyurdu. 722 Talhab bin Ubeydullah bin Kureyz'den. Allah için birbirini seven iki kişiden arkadaşını daha çok seven Allah'a daha sevgilidir. Reddolunmayan dualardan biri de kişinin arkadaşının yokluğunda ettiği duadır. Arkadaşı için bir hayır istedikçe görevli melek sana da istediğinin bin benzeri olsun diye dua eder. 723 Ebubekir'den Ali Salati vesselam efendimiz hiçbir günah, isyan ve akrabalık bağlarını koparmak kadar ahirete ayrılan cezası dışında bu dünyada cezası hemen verilmeye uygun değildir. 724 Zuhri'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hile yap Hile yapana yardım da etme Çünkü Allah Azze ve Celle Kişi Kazdığı kuyuya Kendi düşer buyurmuştur Taşkınlık etme Taşkınlık edene yardım da etme Çünkü Allah-u Teala Sizin taşkınlığınız Ancak kendi aleyhinizedir Buyurmuştur sözünden dönme sözünden dönene yardım da etme. Çünkü Allahu Teala kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur buyurmuştur. Fatır 42, Yunus 23, Fetih 10. ayetleri okuyor yani. 725 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Bir Müslümanın kardeşinden üç günden fazla uzak durması, küsmesi helal değildir. Her ikisinden ilk olarak barışmak için öne geçen cennete ilk girecek olandır. Aleyküm selam ve rahmetine. 726 Enes'ten. Müslümanlar arasında üç günden veya üç geceden daha fazla küserek, birbirinden uzak durmak, küsmek yoktur. 727 Ebu Ali'den. Birbirini terk edenler hakkında birçok hadis işittim. Bu hadislerin hepsi de şiddetlidir. İşittiklerimin en hafifi iki kişi küs kaldığı sürece haktan uzaklaşmakta devam ederler hadisidir. 728 Ebu Hüreyre'den Ali sallatü vesselam efendimiz şöyle buyurdu. Bir kul Müslümanların yolu üzerinde bulunan dikenli bir dalı oradan uzaklaştırmaz, uzaklaştırmasıyla cennete girdi. 729 Ebu Hüreyre'den Ali sallatü vesselam efendimiz Kuşkusuz her biriniz kardeşinin aynasıdır. Bu sebeple onda hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde o şeyi kardeşinden uzaklaştırsın. 730 Hakem bin Uteybe'den Ebu Musa eleşari Hasan bin Ali'yi hastalığında yoklamaya geldi. Ebu Musa Hasan bin Ali'nin yanındayken Hz. Ali içeriğe girdi. Yoklamaya mı geldin, ziyaret etmeye mi diye sordu. Ebu Musa da "Hayır, yoklamaya geldim." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, "Bir Müslüman bir Müslümana hastalığında yoklamaya geldiğinde 70.000 melek onu izler ve cennet bahçedekilerinde, cennet bahçelerindekine ulaşırlar." buyurdu. 731 Sevban'dan kuşkusuz bir adam Müslüman kardeşini hastalığında ziyaret ettiğinde oradan dönünceye kadar cennet bahçeleri içindedir buyurmuştur.